Kırık, gizli ve derin bir aşk hikayesi Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan'ın büyük aşklarının meyvesidir Mihrimah Sultan. Ve belki de ancak böyle bir aşkın meyvesi Mimar Sinan'ın o unutulmaz destansı aşkının muhatabı olabilirdi. Mihrimah Sultan 17 yaşına geldiğinde Diyarbakır Valisi Rüstem Paşa ile evlendirilir. Sinansa ona gizli ve derin bir aşk beslemektedir. Ancak 50 yaşındadır ve evlidir. Sinan çaresiz bir şekilde aşkını içine atar ve bu büyük aşkı sanatına işler. İnşa ettiği ve her ikisi de Mihrimah Sultan'ın adını taşıyan camilerle bu yüce aşkın şiirini yazar adeta. Üsküdar'daki caminin yapımı 1548'de tamamlanır. Caminin dıştan görünüşü aşağıya doğru genişçe açılan etekleriyle asil ve zarif bir kadın gibidir. Üsküdar'daki camiden sonra gönlü ferman dinlemeyen Sinan bu kez padişah fermanı olmadan Edirne kapıda bir cami daha yapar. Bu caminin tek minaresi vardır. Bu minare yalnızlığı simgeler. Minareden aşağıya doğru uzanan ince nakışlar Mihrimah Sultan'ın uzun saçlarıdır. Mimar Sinan üstün mimarlık yeteneğini o derin ve gizli aşkını ifade ettiği bu iki caminin inşasında da göstermiştir. 21 Mart'taki Nevruz'un İlk günü mihir anlamına gelen güneş Edirne kapıdaki caminin ardından batarken mah anlamına gelen ay Üsküdar'daki caminin ardından doğmaktadır. Mihru mah, mah mihrumah sultanı düşündürür bize. Mihir de sinanı, güneş sabahtan akşama kadar ayı beklemiştir. Ama artık batmaktadır, ay ise yeni doğmaktadır.